Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Tema Vakfı 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde kömürlü termik santrallerin Türkiye'nin tarım arazilerine olan etkilerine dikkat çekti. Son 13 yılda 2.4 milyon hektar tarım arazisinin kaybedildiğine vurgu yapan Tema Vakfı Genel Müdürü Doçent Doktor Barış Karapınar, bu rakam Türkiye'deki tarım topraklarının yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Son dönemde benimsenen kömür odaklı enerji politikaları nedeniyle, Türkiye tarımının geleceği için tablo karanlık görünüyor. Tarımsal açıdan önemli bölgelerimiz olan Adana, Çanakkale ve Konya Havzası büyük kömür yatırımlarıyla karşı karşıya. Kömür ve linyetle çalışan termik santrallerin insan sağlığına, doğaya ve tarım arazilerine verdiği zararlar büyük diye konuştu kendisi. Tüm Türkiye'de 80'e yakın termik santral yapılması planlanıyor diyen Karapınar, Her biri 150-200 kilometre çaplı bir alanı etkileyecek olan bu santrallerin yaratacağı hava kirliliğinin 15 milyon hektar tarım alanını olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Türkiye'nin önemli tarım alanlarını barındıran Çanakkale'deki işletmedeki 3 santrale ek 13 santral yapılmasının planlandığının altına çizen Tema Vakfı Genel Müdürü bölgede meydana gelecek hava kirliliğine ve etkilerine dikkat çekti. Çanakkale için bir modelleme çalışması yaptıklarını belirten Karakınar elde ettikleri sonuçlara göre yeni santrallerin hayata geçmesiyle bölgedeki hava kirliliğinde yıllık ortalama düzeylerin %50 ila %150 oranında artacağını aktardı. Bu kirliliğin 1400 km2'lik bir alana etki edeceğini ifade eden Karakınar bu tahminlere göre tarımsal gelirlerin 3 milyar lirayı aştığı Çanakkale'de Hava kirliliğinin önemli verim kayıplarına neden olacağını söyledi. Hava kirliliğinin yanı sıra kömürlü termik santrallerden kaynaklanan başka önemli bir sorun ise iklim değişikliği. Kömürlü termik santraller ürettikleri elektrik miktarına göre en fazla sera gazı salan tesisler. Kömür odaklı enerji politikalarına devam eden Türkiye iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri. Kara da ana yazarlarından olduğu Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli raporları Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklığın 2,5 ila 4 derece arasında artacağını gösteriyor. Raporlara göre bu artış Ege'de ve Doğu Anadolu'da 4 derece, iç bölgelerde ise 5 dereceyi bulabilecek. Türkiye daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacak Önlem alınmazsa doğal varlıklara doğrudan bağımlılığı nedeniyle iklim değişikliğinden en fazla da bu nedenle tarım sektörü etkilenecek. Türkiye'deki hava kirliliğine ve yarattığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek üzere düzenlenen Nefes Alamıyoruz Hava Kirliliği İklim Değişikliği Sağlık Sempozyumuna katılan bilim insanları, kanserden felce kalp krizinden kuaya kadar pek çok sağlık sorununun altında hava kirliliğinin yattığı tespitinde bulundu. Türk Toraks Derneği Sempozyum Başkanı, Doçent Doktor Haluk Çalışır. Türkiye'de 33.300 kişi hava kirliliğine bağlı nedenlerden ölüyor. Bu rakamın 14.000'i kalp krizi, 10.000'i 10 felç, 6.000'i akciğer kanseri, geri kalansa kuave solunum yolları hastalıkları. Bu ölçümün yapıldığı 2012 yılında Türkiye'de trafik kazalarından ölen insan sayısı ise 3.000. Yani hava kirliliği trafikten 11 kat daha fazla insan öldürüyor diyerek durumun ciddiyetini anlattı. Türk Tabipler Birliği, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türkiye'deki hava kirliliği ve iklim değişikliğiyle kirliliğin yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Karaköy, Salt Galata'da nefes alamıyoruz. Hava kirliliği, iklim değişikliği, sağlık konulu sempozyumu düzenledi. Türk Tabipler Birliği Merkezi Konseyi Başkanı Profesör Doktor Raşit Tüker, Şöyle demiş, kömürlü termik santrallerin sağlığa çok ciddi etkileri var. Dünyada terk edilmeye başlanan bir enerji kaynağı. Dünya yenilenebilir enerjiye doğru ilerlerken ülkemizde durum bunun tam tersi. 20 olan kömürlü termik santral sayısının 80'e çıkarılması planlanıyor dedi. Hava kirliliğinin hissedilebilir nitelikte olmasa da partikül maddelerin sağlığa tehdit ettiğini ifade eden Türk Toraks Derneği Sempozyum Başkanı Dözeçen Doktor Haluk Çalışır. Bu partiküller kanser, kalp krizi, akciğer hastalıkları ve felce neden olur. Biz bu partikülleri görmüyoruz. Sadece mikroskopik düzeyde algılayabiliyoruz. Ama doğrudan damar sistemine geçebilen nadir zararları biridir diye konuşmuş Haluk çalışır. Hissetmesek de hava kirliliğini hava kirli olabilir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaştığı Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesi'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Bakanlığı'na gönderilerek fiilen onaylanmasına tepki gösteren yaşam savunucuları ve Mersin halkı nükleer santrallere karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Akkuyu Nükleer Santrali'nin çevre düzeni planında yer alması kararını merkezi idareye bırakan komisyon kararını AKP'li ve MHP'li belediye meclisi üyelerinin oylarıyla onaylaması demokratik kitle örgütleri tarafından bu nedenle tepkiyle karşılandı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği yani Merçet planın onaylanmaması için kentte bir imza kampanyası başlatmış ve 30 bine üzerinde imza toplanmıştı ki bu ne ilk ne de son imza kampanyası Akkuyu nükleer santrale karşı ümit ediyoruz. Artık eninde sonunda halkın sesi gücün sesinden daha güçlü çıkar. Yeşil ve barışlı bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik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 Bosch, je scherm technologie.